İtibar Haber. merhaba Elhamdülillahi rabbil alamin ala ala ve teala ve teccess hazretlerinin sevgisiyle birbirimizi seviyoruz. Onun Kur'anıyla bir araya geliyoruz. Onun dinini konuşmak ve dinlemek üzere birleşiyoruz. Onun için bu dersin adına gönül sohbetleri demişler. Gönülden gönüle yol var. Halila, minel min el kalbi ile el kalbi sevi Ey dost. Gönülden gönüle yol var. Gönül büyük bir sırdır. Kalpten kalbe yol var. Bizim kalplerimizden sizin kalplerinize, sizin kalplerinizden bizim kalbimize yol var. Mevla bu yolu açık tutsun. Kapatmaya sebep olmaktan muhafaza buyursun. Gönül Allah Teala'nın arşı Allah Teala'nın Beyti Allahü Teala'nın hazineleri Hadis-i Şerifte buyurduğu üzere kalbül mümini Beytullah. Müminin kalbi Allah'ın evidir. Mekke'de bir evi var hiç ona girmemiş. Mekan da münezzeh olduğu için. Ama bizde bir evi var. Gönül evi, kalp evi. Ondan hiç çıkmamış. La ysağunī arḍi ve la kalb Yerim görm almaz beni, çünkü ben mekansızım. Yer gök mekandır, ben la mekanım. La mekanı mekan nasıl kavrar? Kuşatabilir. Ama mümin kulumun kalbi alır benim evla buyuruyor. Çünkü kalp la mekaniyet üzere yaratılmıştır. Yani mekansızlık üzere yaratılmıştır kalp. Kalp, sol göğsün altındaki bir çiğnemetten bahsetmiyoruz. Onun hakikati olan gönülden bahsediyoruz. kalb mümin arşullah, müminin kalbi Allah'ın arşıdır. Oraya tecelli ediyor. allah Teala müminin kalbine tecelli buyuruyor. Teyiz yağdırıyor, rahmet yağdırıyor, bereket yağdırıyor. Yeter ki kalp kapağını açık tutasın. Mevla'nın tecellileri hiç kesilmemektedir. Yeter ki sen kapıyı kapatmayasın. Kalbül mü'min hazainullah. Mü'minin kalbi Allah'ın hazineleridir. Ne defineler var. Bu kalpte bu gönülde ne sırlar var, ne işler var. Mevla'ya varmanın yolu gönülden geçiyor. Serayın seyri gönüldür. Yabanda gezme şah rahyar gönüldür. Hakikat osline hankah gönüldür. Azim dergah sirrullah gönüldür. Yabanda gezme gel hakka gidelim. Cemal-i ba kemale Büyük Şeyh Efendi Mustafa Hizmet Garibullah. Büyük veli. Mustafa Rismet Garibullah budur. Feyzi cari kutbu ehliullah budur. Usmadi'n bil usmadi bil usmadi Bilmesi lazım lazımı veli'n ni'meti. Ali adet efendi babamızın buyurduğu üzere Mustafa Rismet Garibullah Hazretleri Büyük şeyh efendi Allah'ın akan feyzi Ehlullah'ın reisi kutbu Risale-i ona ilham edildi. Onun eseri. ilham ile yazdı. Bütün ilimleri. Ne ilimler yazdı onda? Öyle buyuruyor. Velî nimetimiz. Hüsmet babamız veli nimetimiz. İnsan veli nimetini bilmesi lazımdır. Bu manevi yolu Mekke'ye mükerremeden şeyh Abdullah-ı Erzincanil Mekke Hazretlerinden aldı geldi. İşte kalpten kalbe yollar açtı. O yollar açık devam ediyor. park çeşme akıyor. Akmaya devam ediyor. Yeter ki sen altına koyduğun ibrin ağzını açık tut. Dibini de delik tutma. Giren kalsın içeride. Ağzı kapalı olsa girmez yandan akar. Deli olsa giren içinde durmaz. Feyzi tutmaz. Evet. Onun için sevgi lazım. İtikad lazım. İhlas lazım. Samimiyet lazım. Görür gibi yakini iman lazım. Veli nimet kıymeti bilmek lazım. Bizi Rabbimizi tanıtanlar, Bizi Allah'a ulaştıranlar, Rızası kavuşturanlar, Cennetine ve cemaline kavuşmamız için bize yol açanlar, O gönül yollarını açanlar. Onlar bu zahiri yolları açan belediyelere benzer mi? Zahiri yollardan, yolda büyük ihtiyaçtır. Onlar da çalışıyorlar. Allah muvaffak etsin, razı olsun ama, Onların açtığı yoldan gitmekle, Nere gidersin? Kaç adım gidersin. Ama bu büyüklerin açtığı yoldan ta cennete gidersin. Yola girip ilerleyebilirsen, sebat edip çıkmazsan, sağa sola kaymazsan, bu cemaatten ayrılmazsan, o için nimetimizin sahibidir bu zatlar. Rabbimize vesilemizdir bu zatlar. Aracılarımızdır. Bize ne haberler verdiler, ne hakikatler öğrettiler. Ne buyuruyor? Serayi seyri sırrullah gönüldür. Allahü u Teala'nın sırrını seyretmenin sarayı gönüldür. Nasıl? Topkapı sarayını yapmışlar, İşte boğazın çıkışını seyrediyor, karşı yakayı seyrediyor, efendim, güzel manzaraları seyretmek için ona göre de bir saray yapmışlar ya, işte dünyanın hangi sarayına girsen, oradan Allah'ın sırrı görünmez. Ama gönül sarayına girersen, Mevla'nın sırrı görülür. فَدْخُلِي فِي عِبَادِي وَدْخُلِي Kullarımın arasına gir, cennetime gir Mevla buyuruyor. Kullarımın çine gir, yani kal dünyadaki manevi cennet, Allah dostlarının kalpleridir. Gönülleridir. Gönül büyük iş. Ebu Yezid el-Bestami, Kudüs'ü Sultan Sultanul Arifin, Allah'ı bilenlerin padişahıdır o. Ne buyuruyor? Allah-u Teala her gün dostlarının, velilerinin kalbine yetmiş kere tecelli eder, nazar eder, bakar, her şeyi görüyor ama özel tecellisi rahmet yağdırması anlamındadır. Sen de bir dostun gönlüne gir, bir Allah dostunun kalbinde yer edin ki, Mevla günde yetmiş kere her gün o dostunun kalbine tecelli buyururken, bir defasında da seni o kalpte görürse, o Allah dostu seni kartırlarsa, seni düşünürse, bir kere bile aklından geçersen, mübarek dilinden efendim adın telaffuz edilirse, zikredilirse, o sırada da Rabbimin bir tecellisine denk gelirse, Mevla seni affeder, bağışlar, ahmet eder, mağfiret eder. Onun için Gönüllere girmek lazım. Dostların gönüllerine. Yoksa sen benim gözüme girdin. E gözüne girdim senin de senin gözün kaç para. Benim gönlüme girdin, benim gönlümde yer ettin. E tamam yer ettim de senin gönlüne giren cennete mi girdi? Halbuki evliya Allah'ın gönlüne girseydim cennete girerdim. Onun için kimi seveceksin, kimi seçeceksin? Kimi dost edineceksin? Kimi tercih edeceksin? Kimi izleyeceksin? Kimi dinleyeceksin? Kimden feyiz olacaksın? Ona bakacaksın. Seni Mevla'ya kim ulaştırıyor? Kimi görmek sana Allah'a hatırlatıyorsa? Kimi dinlemek seni ahirete yaklaştırıyorsa? Kimin sohbeti senin dünyadan soğumanı sağlıyorsa? Kimin konuşması senin ilmini, Allah hakkındaki, İslam hakkındaki bilgini artırıyorsa, onlardan ayrılma buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soranlara, Ey cülesa inâ hayrun, hangi meclis arkadaşımız daha iyi olur? Kiminle görüşsek, konuşsak, kimi dinlesek, kiminle hasbihal etsek daha hayırlı olur soranlara. Ne cevap buyurdu? En zekkerekum billahi ruyetu ve zâde fi ilmikum mentoguhu. Konuşması sizin ilminizi artıracak. Görülmesi size, size Allah'ı andıracak. Hatırlatacak. Hümüllezîne idâru'u zükürallah. Velilerin tarifinde ne geçer? Şahinatın Efendisi dostları nasıl tarif eder? Onlar o kimselerdir ki onlar görülünce Allah hatırlanır. Akla Mevla gelir. Kimi görünce aklına dünya gelir Kimi görünce aklına Leyla gelir Onlardan uzak dur Kimi görünce aklına Mevla gelir Ona yakın ol Onun meclisini Dersini bırakma İşte Allah'ı seyretmenin Allah'ın sırrını Seyretmenin Mevla'yı göremeyiz dünya gözüyle Cennete girilince görülecektir Ama şu anda kalp gözüyle görülür işte o Mevla'nın sırları müşahede edilecek mahal, saray gönüldür. Kalpten geçer. Bu iş gönülden geçer. yabanda gelme şah rahyar gönüldür. Rabbini dışarıda arama. Mevla'yı senden uzaksan mı Ya biz kulumuza şah damarından, can damarından daha yakınız. Mevla buyuruyor. Kullarım sana beni sorarlarsa yakın mıyım uzak mıyım? Sen söyle ki ben çok yakınım. Onun yakınlığı bizim anladığımız gibi mesafe. Ve mekan yakınlığı değildir. Manevi yakınlıktır. Onun için sen nerede arıyorsun? Rabbini kendinden başka yerde arama. Rabbini kalbinde ara. Gönlüne yönel. Dünyayı dolaşsan bulamazsın. Kalbinde bulursun. Allah'a varanlar manevi yolların Müşafirlerini kat edenler, seyirçülüğü ki itmam edenler, vardıklarında ne anlıyorlar? Ha, mevlinin rıza mahalline ulaştık vardık, bir de baktık ki meğer kendimize geldik. Ve leseufet alemu'nne illa menzila. Yerine vardığın zaman menzili baksıdüğün ulaştığın zaman anlayacaksın ki. Benim bu kadar gidişatım, harekatım, sayu gayretlerim mer kendime gelmekmiş. Ben arafı kad Sen kendini bilmeden Sübhan'ı azılarsın. Cevici yeşil kabuğun yemekle tatlı yulmaz, zahir ile fakih Kur'anı azılarsın. Yazımızı Hazretleri ne güzel söylüyor. Kendini bilen Rabbini bilir. Sen kendini bilmeden Mevla'yı bilmeye kalkıyorsun. İnsanda kalp var. İnsanda ruh var. İnsanda sır latifesi var. Sende gafi latifesi var insanda. Ehfâ latifesi var. Ne gizli işler var insanda? Ne yollar var insanda Mevla'ya varan. Fakat tıkalı. Frekanslar tıkalı. Gönül sohbeti yok. Kalbin Mevla ile alakası yok, sevgisi yok. Arayış içinde değil. O buldum zannediyor. Yemek bulunca, araba bulunca, cep telefonu bulunca, eş bulunca, iş bulunca buldum zannediyor. Tam buldum dediği anda her şeyi kaybediyor. Rabbini bulan her şeyi bulur. Rabbini kaybeden hiçbir şey bulamaz. Rabbini bilen neyi bilmemiştir? Rabbini bilmeyen neyi bilmiştir? bütün dünyanın ilimlerini yutsa, Mevla'yı bilmese en büyük cahildir. Dünya ilimlerini istiyor, bilmese ama Rabbini bilse en büyük ariftir. İnsan kendinde bulunan hünerlere vakıf olmalı. Kabiliyetlerini, istiadatlerini zayi etmemeli. İyi düşünmeli. Rabbim beni halife yarattı. Bana ne büyük kemalat verdi. Ben bir metre, iki metrelik bir insan değilim. Kendimi çok küçük görüyorum ama bende büyük hazineler gizli. Tehzebü ne cirmün sahirun ve fîkendu alamul ekbar <gülüyor> diyor Hazreti Ali Efendimiz. Kendini ufak tefek bir şey sanırsın ama en büyük alemler senin içine dürülmüştür. Bak gökler yerler almaz beni. Mümin kulumun kalbi alır bile. Hangi mümin? İşte o mesele. Elleyin yumuşak kalbi olacak. Kalbi yumuşak olacak. Hassas olacak. Etkilenecek. Dünyayı terk eden, ahirete yönelen selim bir kalp olacak. Mahsiwardan arınmış Mevla'dan, gayri düşüncelerden tosallardan, hemlerden, gamlerden halas olmuş. Bütün derdi, dileği Mevlası olmuş. Onun rızası kazanmak olmuş. Böyle kal lazım ki onda yollar bulasın. Onda saraylar bulasın. Onun için ne buyuruyor İsmet babamız? Kudüs esirruhu Dışarlarda Rabbini arama, yabanda dolaşma. Ya Allah'a varan en büyük yol Talik-i Sultani, padişah caddesi gönüldür. Kalpten geçer. İşletmek lazım. Hakikat vası kanka gönüldür. Allah Teala'ya ulaşmanın Gerçek manada kavuşmanın tekkesi neresi? Tekke. Zikir yapılan yer. Saliklerin, yürütlerin toplanıp zikirlerle meşgul olarak ibadet vazifedenin ifa ve icra ederek Mevla'ya kavuşmaya çalıştıkları yer tekke. Tekke mi arıyorsun? Nerede o tekke? İşte senin içinde, gönlünde en büyük tekke. Orada çalışacaksın. orada hareket etmeye başlayacaksın. Azim dergahı sırrullah Allah'ın sırrının en büyük dergahı gönüldür. Onun için sen yabanda geçme gel Hakk'a gidelim. Bırak Dışarılarda dolaşmayı sen kendine gel, sen kalbine gel, sen gönlüne gel ve böylece Rabbine gel. cemali i bâke O kemal sahibi bütün üstün vasıfların sahibi olan allah Teala ve Tekaddes Hazretleri'ne kavuşmak için manevi yürüyüşe geçelim. Rabbimiz elimizden tuta bizi maksudumuza ulaştıra diye dua edelim. Onun için dersimizin Adını gönül sohbetleri takmışlar arkadaşlar. Biz gönül adamı değiliz ama gönül ehlini tanırız. Gönül ehlinden haberimiz var. Gönlünden bu yolları açanları tanırız. Ali Aydın babamızın oğlu Galide abimizin rahmetli dediği gibi treni kaçırdım ama dedi. İstasyonda bulunduğum için binenleri biliyorum. Bizi de öyle düşünün. Bu manevi yolculuğa çıkanları ve maksadına ulaşanları tanıyoruz biz. Biz ulaşamazsak da size yol göstermek vazifemizdir. Deleltü keya hada alekenzi maksadin. Fainen Ben sana hazineyi gösteriyorum, defineyi gösteriyorum. Bak gönül sohbetleri bu. Kalp uyanacak. Gönül uyanacak. Ayetlerle, hadislerle ama sade ilimle olmaz. Kuru lafla olmaz. Sade edebiyatla olmaz. Bunda tesir olmaz. Çok edebiyat kollu konuşanlar bulursun. Dinlerken çok memnun olursun. Ondan sonra bir etki bırakmamış. Bir iz bırakmamış. Bir fayda yok. Bize ne lazım? Gönülde iz bırakan sohbetler lazım. Burada da kanallar lazım. Bu işler okunmaz bu ilim asla kitapla ve lakin yetmiyet sadra hitapla. İsmet babamız buyurduğu üzere. Bu ilimler kitapla okunacak şeyler değil, kitaptan okunacak şey var, gönülden okunacak şey var. Bu gönlün gönle, kalbin kalbe hitabıyla, yani gönüller birbirine açık olacak. Bir de Allah dostan elinden tutmuş olacak. Bir silçilesi, bir zinciri olacak. Efendim. O silçilerin halkaları ta Resulullah'a kadar sallallahu aleyhi ve sellem. Birbirine etli olacak. Arada kopukluk olmayacak. Nasıl trafodan buraya bir kopukluk olsa ceryen gelmez. Bu da bunun gibi. Kainat Efendisi'nden sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Bekir Sıddık aldı, ondan Selman Farsi aldı. Öyle geliyor. Bu arada bir kesiklik, bir kopukluk, bir inkıta söz konusu olmadan Allah dostlarına ulaştığın zaman, onların elinden tuttuğun zaman gönülden gönüle bu kitabı okursun. Bu manayı anlarsın. Bunun farkını fark edersin. Onun için keşke gönül sohbetleri adıyla, ismiyle ma olsa, bu isme layık olsa, Keşke bizde gönülden bir nasip olsa, sizin gönüllerinize bizden hitap edebilsek, konuştuklarımız aklınızda, kalbinizde iz bıraksa, yerleşse ama bu şey, bu tesir bizden değildir, ancak Rabbimizdendir, dostları vesilesiyle. Üstadımız Hacı Mahmut Efendi Hazretleri'nden, dinlediklerimizden, okuduklarımızdan ama işte o sadece kitap okutmadı, sadece Efendim beni dinleyin buyurmadı ya bana uyun sözlerimle amel edin gönülden sevin evet, samimiyetle bağlanın ne olur böylece allah Teala sizlere de bu çeşmeden akıtır buyurduğu üzere herkes kabı kadar doldurur kimisi tankerle dayanır denize Kimisi koca geminin efendim, ne kadar kapasitesi var geminin tabii, havuzlarının, depolarının, kimisi kovaylan, kimisi kaplan, kimisi bardaklan, kimisi avucundan işte ne alabiliyorsa falan, herkes kabı kadar doldurur. Ve mesele nedir? İnsan vela gönlünü açık edecek, gönlünü açacak. Mevlaya yönelecek, "Ya Rabbi bana vesileler, halka ile sebepler yarat." diye dua edecek. "Ya Rabbi ben senin rızana ermek istiyorum. Sana kavuşmak istiyorum. Ölmeden seni tanımak istiyorum. Ahirette seni tanımak bahalıya patlar. Zor olur. Dünya bu marifetullah'ın yeridir, mektebidir. Allah'ı bilmenin, bulmanın yeri dünyadır. Onun için burada Allah'ını tanımayan ebedi bulamaz." Herki bunda arifi hak olmadı. Ta evet bilgene kaldı bulmadı. Kim bu dünyada Allah'ı bilen, Rabbini tanıyan bir kul olma şerefine nail olamadıysa sonsuza kadar Allah'tan habersiz kalacaktır. Çünkü cehenneme giren Allah'ın gazabından, azabından haberi olur ama zatından, rahmetinden, feyzinden, bereketinden ne haber olur? Onun için burada Mevlamız'ı bileceğiz, bulacağız ki ahirette de lütfuyla tecellisine mazhar olalım. Onun için ne yapalım? Hak'tan yana olalım. Hak Rabbimizdir. Rabbimizin tarafını tutalım. Dostlarının tarafına geçelim. Evet. Gönlümüzde, gönlümüzün sevgi seçimlerinde, tercihlerinde Dostlarını seçelim. Düşmanlarına yer vermeyelim. Böylece inşallah bizlerin de gönüllerimiz Rabbimizin sırrını seyretme sarayı haline gelir. Padişah caddeleri haline gelir. Allah'ın dergâhı haline gelir. Evet. Zikrullah'ın tekkesi haline gelir. Kalbimiz, gönlümüz Mevla'ya erer. Mutmain olur, yatışır, huzur bulur. Dünyada ve ahirette bütün korktuklarından emin olur. Arayan bulur. Ama her arayan da bulamaz. Her arayan bulamasa da bulan yine arayandır. Bulan arayan bulmaz her arayan. Her arayan bulamaz çünkü neden? Yolunu izlemezse, yolundan gitmezse, çıkmaz yola girerse bulamaz. Ama bulanlara bakın, bir tane aramayıp da rastgele bulan yoktur. Mutlaka bulanlar, Rabbini bulanlar, yoluna erenler, arayanlar içerisinden isabet edenlerdir. Rabbim her is isabet, istikamet ve gönle muracaat nasip eylesin diyoruz. Onun için tabi Sohbetlerimiz gönül sohbetleri olarak isimlendirildiğine göre gönle hitap etmeli, kalbe hitap etmeli, gönülden gönüle açılan yoldan gitmeli ve sizlerde inşallah hayatınızı değiştirecek bazı faziletlere, kemalata sebebiyet verebilmeli diye düşünüyorum. Onun için hepimiz niyet edelim tasfih niyet edelim, niyetlerimizi gözden geçirelim, niyetlerimizi doğrultalım, düzeltelim. Evet. Ya Rabbi bizi bu dünyaya gönderdin. Bu, bu dünyaya gelmek bizim isteğimizde olmadı. Sen bizi öldüreceğin buradan ayıracaksın. Bu da bizim isteğimizde, irademiz dahilinde kudretimiz ve gücümüz efendim, de, ihatasında olmayacaktır. Sen bize sormazsın, sen istediğini yaparsın. Fazbu Kerem'inle tut elimizden. Bizi bize bırakma. Bizi sana yönelt. Sana yönlendir. Kalplerimizin yüzünü sana doğru çevir. Sen mekandan münezzeh etsin. Kalp de mekansız. <gülüyor> Kalp bir şey duasında okunuyor ya. Ey Allah'ımız. Kalplerimizin yüzünü yüce tara huzuruna doğru çevir. Kalbin yüzü var. Kalbin gözü var. Onun için kafa gözü kör olmaz. Kör olsa da zarar olmaz. Kalp gözü kör olursa iman nuru söner. Allah muhafaza. Ne dua ediyor dostlar? Ya Rabbi kalplerimizin yüzünü izzetinin Cenabı'na yüce makamına doğru çevir. Oraya baksın. Onunla ilgilensin. Allah ve kız gülübena İlahi cemalike ve celalike. Ya Rabbi, cemal sıfatım var, celal sıfatım var. Rahmet tarafım var, azap tarafım var. Heybet tarafım var. İzzet tarafım var. Sen bizim kalplerimizi hem lutfuna merhametine, hem celaline, heybetine uyanık hale getir. Hep senden istiyoruz. Bizim elimizde bir şey yok. Allah Ya Rabbi kalplerimizi doldur. Bir aşkıke ve mehabbetike ve mehabbetike. Aşkınla sevginle, korkunla heybetinle kalplerimizi doldur. Kalplerimizde senden sevgili bir şey olmasın. Senden daha saygılı bir şey olmasın. Senden daha korkulu bir şey olmasın. Kalplerimiz seni sevsin, seni saysın. Dualar böyle. Bir yandan dua edilecek, bir yandan gayret edilecek, bir yandan insanlar bu hazineye delalet edilecek. Ben ulaşamazsam da belgesel ulaşırsın. Ben sana bu yolun çıkar yol olduğunu söyleyeyim de, ben o yoldan gidemiyorsam, yarı yolda kaldıysam da, sana zararı yok. Sen var kavuş. Yarına kavuş. Dostunu bul. Gönül dostunu Bulursa rahat eder. Huzura kavuşur. Kalbin dostu ancak Rabbidir. Ondan başka sahte dostlar bulursa onlarla teselli olamaz, tatmin olamaz, huzur bulamaz. Dünyanın zengin olmakla, şöylece olmakla, güzel olmakla efendim huzur bulunmaz. Ela bizikrillahi tatmainu'l kulub. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Rahat bulur huzura eren. Çünkü dostluğuna ermiş olur. Rabbini bulmuş olur. Kul Allah'ı hatırlamaya çalışırsa zakir olur. Mevla mezkır olur. Bu vesileyle hakikaten aralarında hiçbir irtibat yoksa da çünkü Mevla padişahlar padişah, Padişahları bir damla sudan yaradan Allah. Biz topraktan yaratmış, meniden yaratmış, aciz kullar. Aramızda ne ilgi olabilir? Ama ben ki onu anıyorum, hatırlıyorum. O da benim mezgurumdur. Hatırladığım zattır. Bu vesileyle bir münasebet peyda olur. Bir ilgi ve alaka zuhur eder. Bu da ne yapar? Sonunda mezgur, zakir, istila eder. Zikrettiği, hatırladığı, dilinden, gönlünden düşürmediği Allah Celle Celaluhu'nun feyzleri, bereketleri, rahmetleri nurları, kalbine yağar, dolar, taşar, Başkasına yer bırakmaz. En nuru izâ edekele fil kalbin şerah ven Nur kalbe girdiği zaman genişler. O kalp o kadar genişler, o kadar genişler. Yetikat gökler yerler. Arif-i Billah'ın kalbine konsa Hatta buyuruyor ya buda'i semavat Fi bil asla. Allah bilen kulların, gönlünü Rabbine veren kulların, kalbi o kadar geniş olur ki 7 kat gökler ve yerler arasındakiler ve içindekilerle beraber. Arifi billah yani Rabbini bilen bir kulun kalbinin bir köşesine, kalbinin ortasına değil, bir kö kenarına köşesine konacak olsa ne konduğunu duymaz bile. O ne kadar geniş oluyor, o ne kadar büyük oluyor ki duymuyor, hissetmiyor. Bu genişlik varken, bu kalp genişliği varken bizim bu kalplerimiz niye böyle daracık, ya, niye böyle huzursuz? ...gönül sohbetleri yok... ...onun için... ...gönülden gönüle yol yok... ...onun için... ...Allah muhafaza buyursun tıkanıklık var... ...çalışmıyor... ...onun için yazık oluyor... ...yazık oluyor... Yazık oluyor. ...bu dünyaya neden geldik... ...ama ne yapıyoruz... ...asıl gayeye hizmet etmiyoruz... ...Rabbimizi bilecek bulacak yerde... ...çocuk gibi oyuncaklarla aldanıyoruz... Cenneti Cemalullah'a bırakıyoruz. Efendim, bazı biçilmeyen, değeri biçilemeyen Rabbimizin rızasını bırakıyoruz. Efendim, ne kadar basit meselelerle vakitlerimizi geçiriyoruz. Efendim, kalplerimizi dolduruyoruz. Akıllarımızı meşgul ediyoruz. Değer mi? Değer mi? Allah'ın zikrini sana seni bıraktır, sana bıraktırma. Değer mi? Değmez ama. Gel kime Anlat. Kendimize anlatabildik mi de başkasına anlatalım. Onun için ne diyoruz? Biz size hazineyi gösteriyoruz. Biz ulaşamasak da belki siz ulaşabilirsiniz. Bu itibarla bu dersler, bu sohbetler mühimdirler. İnşallah gönülden gönüle yol açma çabalarımız var. Kalbimizden Rabbimize yöneliş başlatma Gayretimiz var. Bunun için ayetlerle, hadislerle konuşuyoruz. Allah dostlarının sözleriyle size hıtap ediyoruz. Kendi kafamızdan bir şey katmıyoruz, uydurmuyoruz. Benim bir şey konuşma salahiyetim yok çünkü. Benden fazla senin de aklın var. Benden iyi senin de dilin var. Benim senden ne üstünlüğüm var? Ancak ne var? E biz Allah'ın dostlarının bu yolları tarif ettikleri şekilde sizlere tanıtmaya çalışıyoruz. Evet. böyle buldular Mevla'ya böyle ulaştılar Mevla'yı nasıl tercih ettiler bunlar nasıl insandılar, bunlar nasıl kuldular Mevla'ya karşı nasıl kulluk yaptılar nasıl her şeyi terk ettiler bunlar böyle Rablerine tam teslim olmuş gerçek Müslüman, Allah dostları veliler, kullar var örnek var, numune kullar var biz Nasıl bu yolda ilerleyebiliriz? Rabbimizin rızasına erişebiliriz. Onun manevi huzuruyla, zikriyle tatmin olabiliriz, yatışabiliriz. Bütün ızdıraplarımızdan, huzursuzluklarımızdan, karanlıklarımızdan, dünya ve ahiret kurtulabiliriz. Bu çareyi aramamız lazım. Bunun dışında ki işler, hayaller hadâhü vel emr <gülüyor> vel bâki hayalatun derim Birçok mektuplarında bu mısrağı söyler, benim size anlattıklarım işte gerçek iş budur, gerisi hayallerdir der. Hayal nedir, evham nedir, rüya nedir, Gözün açtın mı, hakikatte ne var? Hayalden eline kalır, yanına kalır? Dünya bir rüya gibi, fakat mesuliyetli rüya. Hakikatte gördüğün rüyadan sorumlu olmasın. Ama dünyadaki bütün zevklerin, keyiflerin, yediklerin, içtiklerin, dediklerin, güldüklerin, kazandıkların, harcadıkların bir hayal gibi hepsi biter, ayrılırsın. Ama ahirette faturası gelir. O çok zor gelir. Çünkü orada onu ödemeye imkan yok. Telafi imkanı yok. Onun Rabbimiz bize... Bu imtihan yurdunu kurdu. Bizi burada yarattı, yaşatıyor. Ne kadar büyük nimet, en büyük nimeti. Kendi cinsimizden peygamberler gönderdi bize. Bizim gibi insan olmasalardı, cinden melekten olsaydılar. Ne anlardık? Nasıl anlaşırdık onlarla? Bak şimdi bizim anladığımız dilden konuştular. Tabi Arapçayı bilmiyoruz diye bir şey yok. Bak öğrendik, öğrenebildik. Siz de öğrenebilirsiniz. Veyahut herkes öğrenemiyorsa öğreneni ona anlatıyor. Hemimizin dili oluyor. Bunda bir zorluk yok. Bize peygamberler gönderdi. Sallâvâciullâhu alâ nebînâ Onların ne büyük hakları var üzerimizde. Bize cennet yolunu, ahiret yolunu, Mevlamıza kavuşma yolunu gösterdiler. Şimdi o yollar açık duruyor. O yoldan gitmeyip de şeytanın yollarında ne işimiz var, ne arıyoruz? Şeytan ne buldu da biz ne arıyoruz? Lanet buldu, gazap buldu. Bela buldu. Kibirde, gururda, isyanda, gaflette ne fayda var? Kapı Rabbimizin kapısıdır. Sohbet onun sohbetidir. Vaiz onun vaizidir. İnne Allah'ın ne'imma ya'zukumbi. Allah seni güzel vaaz ediyor. Ya'zukum la'allekum tedekkarun. O size vaaz ediyor belki. Düşünür de yola gelirsiniz diye. Size boyutları, terbihleri veriyor. Onun için... Abdurrahman'ın Semura radıyallahu anh'tan rivahat edilen bir hadis-i şerif okuyoruz. Efe'dir de okuyoruz. Tabi Rabbimiz o arada neler kalbimize getiriyor, dilimize getiriyor. Onları da size anlatıyoruz. Çok da uzun konuşmaya tahammül edemiyoruz. O bakımdan kısa da olsa bir hadis-i şeriften bir parça sıralı cümlelerden bir cümle okuyalım. Birayet rujla fakat Ümmetimden bir adam gördüm. Cehennem efendisi ümmetini düşünüyor, nasıl kurtulacağını düşünüyor. Onların adına endişeleniyor. İşte ahirette nasıl kurtulurlar diye mevla ona kurtuluş yollarını öğretiyor, o da bize öğretiyor. Şimdi. Dünya ve ahiret menfaatimiz olan şeyleri niye dinlemeyeceğiz? Mizanı hafif gelmişti. Sevabı günahı tartıldı. Sevapları düşük kaldı. Sevabı hafif gelenin işi yaş. Ve men kaffetme hu mizanda sevap tarafı hafif gelenler fe ulaikellezine hasiru yafusev onlar kendilerini zarara sokan, canlarını ziyana atan kimselerin ta kendilerindirler. Bimâ kânû bi âyâtinâ yâzlimûd. Bu neden oldu? Onların bizim ayetlerimize zulmetmelerinden oldu. Ayetlere zulüm yapılır mı? Yapılır. Kur'an okumazsın, ona zulüm olur. Manasını anlamazsın, ona zulüm olur. Ehkam amel etmezsin ona zulüm olur. Kıymetini bilmezsin zulüm olur. Ayetler zulmedildi ne demek? Ayetlerimiz inkar edildi. Ayetlerimize karşı gelindi. Ayetlerimize değeri verilmedi. Oyunlar, eğlenceler, güldürüler, şovlar, programlar, diziler, filmler Kur'an'ın derslerini, ayetlerini geçti. Kaç kişi burayı dinliyor, kaç kişi şarkı türkü dinliyor, kaç kişi film, dizi izliyor. Adam neden geldim dünyaya? Ne almam lazım buradan? Ahirette ne soracaklar? arayan solan var mı? İşte ayetlere zulmediliyor. Bu derslere haksızlık ediliyor. Bu ilimlere, bunca marifetlere karşı. Efendim, gereken yapılmıyor. Gereken nedir? Dinleyip amel etmektir. İnsanları davet ve teşvik etmektir. Bu kazançtan mahrum olmasınlar. Ahirete eli cebi boş çıkmasınlar. İflas etmesinler ahirette. Haydi biz dünyayı tekrar döndür ya Rabb'i diye yalvarmasınlar. Bunun bir manası olmaz sonra. Onun için mizanı hafif gelen, kendini zarara uğratandır. Onda sebebi nedir? E, mizanda nelerin ağır geldiği işlik anlatılıyor. Bak burada bu cümle geldi bu hadiste. Bunu dinlemeyen ne bilecek onu? Bilemeyecek. Bilemeyince de mizanında ağır gelecek bir amel işleyemeyecek. Bilmeden ne yapabilir? İlimsiz amel olur mu? İşte bu ne oluyor? Bu ayette bu hadise haksızlık oluyor. Bu kadar ilimler konuşuluyor. Efendim müzakere ediliyor. Bunlara saat ayırmayıp da eğlencelere vakit ayıranlar bunlara haksızlık ediyor. Bu sefer de ahirette mizanı hafif olunca e ben bunu nasıl şimdi ağır getireyim? E şimdi burası yeri mi? Dünyada sen bunu kazanacaktın. da ağır gelecek ameller ahirette bulunmaz. Burada bulunur. Peki bu adamın durumu ne oldu? Kendisinden önce ölen çocukları geldi. Küçük çocuklar ama tabi. Buluğa ermemek şartı var. Yani buluğa erdikten sonra günah düşer. Günah düşmüş çocuğun e Tabii ki babasına bir şefaati olmaz. Ama buluğa ermeden ölürse babası bundan çok üzülür. Ama Allah hamd eder, eder. İnna lillahi inna iraciun. Biz Allah'ın mülküyüz. Ancak ona döneceğiz. Ya Rabbi Musibetim hakkında bana cevap ver. Sen yerine takırsın, efsane et diye dua eder. Efendim, kazaya rıza gösterir, kadere teslim olur. Yaradanın, öldürenin ancak Allah olduğuna iman taceler. Böylece Rabbim razıyım senden diye Mevla'ya karşı boyun kırar. İşte tabii o zaman o küçük çocuk e, gönlün meyvesidir. Ciğer faredir. O çocukların ölümü insanı çok üzer, çok zoruna gider. Ama ona sabreder ve gösterir. Allahü Teala da onun çocuğunu küçük yaşta alıp onu üzdüğü için ne yapar? Yarın ahirette o çocuğu mizanına koyar. İki çocuğu ölmüşse, daha ve üç çocuğu ölmüşse bunlar hep mizanında kul bunların mizanında görür. Ya kimse Allahu Teala'nın neyi neden yaptığına kafayı takmasın. Onun yaptıklarında hikmetler vardır. İnce ilimler vardır. Ledün ilmine taalluk eder. Sakın deme bu neden böyle? Yerindedir o öyle. Tevfiiz-i Görelim Mevla nelerse neylerse güzel eyler der. İbrahim Hakkı Hazretleri, marifetname sahibi der. Karıştırma, araştırma. Bu niye böyle oldu, bu niye şöyle oldu? Sen bilemezsin. Sana anamdan, babandan çok acıyan Rabbim var. Sen Rabbine teslimsin. Hikmetinden sual etme. Yani yap? işleri Rabbine ısmarla. İşleri Mevla'ya ısmarladıktan sonra sıkıntın kalmaz. Sevdiğimi amrilillah. İn Allah basir'um bil ibad. Allah kulları hakkıyla görendir. Ben işimi Allah'a ısmarlıyorum. Dediğin zaman da Mevla seni zayi etmez. Onun için bak çocukların küçük öldü ama mizan'da geldiler. Ağır geldiler. Sevap tarafına kondular ve adam kurtuldu. Mevla kulunu bir bahaneyle, bir vesile kurtarmak tarafıdır. Azap etmek tarafı değildir Allahu Teala. Onun için kaşınmayalım. Azaba kendimizi çarptıracak işlere koşuşmayalım. Şari'u ila mağfirati min rabbikum fe cennetin arzaha. Arzuhü semavatü vel ardü uddetul mufkin. Benim affıma mağfiretime koşuşun. Eni göklerle yerler kadar Geniş olan cennetleri kazanmaya yarışın. Siz yoksa azabı hak etmek için, başınıza bela celbetmek için koşuşmayın. Ben size sıhhat verdim, afiyet verdim, mal verdim, imkan verdim. Bu kadar imkanları size canınızı cehenneme atasınız diye verdim? Azabı satasınız diye verdim? Böyle düşünelim. Haraitu racülem min ümmeti ümmetimden bir adam gördüm. Ala şefiri cehenneme. Cehennemin çukurun ağzına getirildi. Cebaneler sürükleye sürükleye. Getirirler adamı cehennemin eşiğine. Yanıyor tutuşuyor. Dünyanın bütün dağlarını atmaya kalksan içine düşmeden daha erir. Hepsi erir. Hepsi akar. Öyle hararet var. İnsan buna nasıl dayanacak? Etten, kemikten mahluk insan, zayıf insan, güçsüz insan, dağların dayanamayacağı, demirlerin dayanamayacağı, azaba nasıl dayanacak? Bunu nasıl göze alır? Cehennemin ağzına gelmek ne zor iş. Cehennemin dibinde atıldım atılacağım, itildim itileceğim diye. Bu ne büyük bir heyecan, bu ne büyük bir ızdırap. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin acaucelehu minallahi azza ve celle fastanaza hu min dali ne oldu okulun dünyadayken rabbinden korkusu geldi dünyada Allah'a karşı korkuyordu Allah'ın huzuruna çıkacağım ne hesap vereceğim diye hafu ve cel içindeydi onun için korkuyu elden bırakmamak lazım lehuce kaful mu'mini ve raja'u la'acel korkusuyla ümidi Tartılacak olsa elbette denk gelmeli. Bir taraf ağır basmamalı. Korku tarafı ağır basarsa adama ümit kestirir, ben cehennemliyim, garanti der, kafir olur. Allah'ın rahmetinden ümit kesmek küfürdür. Evet. Ümit tarafı ağır basarsa çok ümitlenir, ben cennetliyim, garanti cennete gireceğim diye bu sefer o emniyet, o güven hissi insanın kafir eder, dinden çıkarır. Bir yandan ümit edecek, Rabbim çok rahmet sahibidir, fazl kerem sahibidir, beni zahir etmez, beni yakmaz, bana azap etmez. Ümit. Bir yandan korkacak, Rabbim çok fazl kerem sahibidir ama ben çok yaramazım, çok günahkarım, emirlen tutamıyorum, yasaklardan kaçamıyorum, vazifelerimi yapamıyorum. Yapsam da çok yanlışlarla yapıyorum. Ben onun kabulüne mazhar olmaya layık değilim. Onun için acaba reddolur muyum? Böylece korkuyla ümit arasında bulunacak. Bunlar mühim şeyler. Dünyada korkanın Mevla öyle buyuruyor. La ecme'u ala abdi emneyni ve kovfeyni. Ben kulumun kalbinde iki emniyetle iki korkuyu birleştirmem. Femen gafeni dünya, amentu fil ahira. Femen emineni dünya, kavveftu fil ahira. Dünyada benden korkanı ahirette korkutmayacağım. Dünyada benden korkmayıp güven içinde olanı ahirette korkutacağım. Onun için bir dünya korkusunu tercih edelim. Dünya sonu olan bir şey. Fani bir yerde. Bunun korkusunu göze alalım da ahiret korkusunu göze almayalım. Sonsuz korku ne büyük bir tehlikedir. Korkmak lazım. Hatta iyi amel yaparken bile korkmak lazım. Namaz kılarken korkmak lazım. Hacca giderken korkmak lazım. Neden? E ben namaz kılıyorum, neden korkacağım? Neden korkacağım olur mu? Doğru kılamıyorum. Acaba şartlarını yerine getirebiliyor muyum? Bu namazım suratıma kirli çaput gibi vurulursa, rezil olursam ahirette ne yapacağım? E ondan korkmak lazım. Ne buyururatı kelime destaidim billah. Velzine yucune ma ata ve kulubuhum benim öyle dostlarım var ki zekat verirler, sadaka verirler, hayır yaparlar, yardım yaparlar. Ama o yardımları, iyilikleri yaparken ben bir şey yapıyorum diye düşünmezler. Ben mutlaka cennetliyim, kazandım, cömerdim düşünmezler. Kalpleri korkar, ürper, ürperir, titrer. Ne diye? Biz Rabbimizin huzuruna döneceğiz. Hesap vereceğiz. Mahşere çıkacağız. Ona göre acaba kabul olur muyuz? Ümitliyiz ama ya bir de reddolursak ne yapacağız? Kimin kapısına gideceğiz? Bu korku elden bırakılmamalıdır. İşte bunlar hayırlara yarışanlar. Bunlar cennete en gidenler, en evvel giderler. Bu korku çok lazım bir şey. Allah Teala kendisinden hakkıyla korkmayı, kendisine hakkıyla ibadet yapmayı müyesser eylesin diye dua etmeli. Ve korkumuzu Rabbim eksik etmesin. Rabbim emniyet hali vermesin. Rabbim kendimizi güvende hissettirmesin. Allah'ın azabından, mekrinden, gazabından Rabbim bizi emin kılmasın. Emniyet ve güvenlik duygusu içine sokmasın. Duanın manası bu. Ya Korkuyla ümit arasında dengeyi sağlamaya muvaffak buyurarak ölür ölmez kabre girdiğimizde artık bütün korkularımızı üzüntülerimizi Rabbim ferahat tebdil artık ondan sonra hiçbir korku ve üzüntü bizde bırakmasın. Mevla öyle buyur Ya beni Adem'e Ey Adem oğulları İmmâ yetiyennekum rusulun minkum Ey Adem İlk insan, seni dünya indiriyorum, sulbünde zürriyetini indiriyorum, senden nesiller gelecek, ey onun nesilleri, şimdiden size söylüyorum, duyuruyorum, sonra da Kur'an vasıtasıyla ahir zaman ümmetine duyuracağım. İşte duyuruyor, size içinizden peygamberler gelecek, sizin gibi insan olacaklar ki kolay anlaşasınız, tanışasınız. Uya bileceksiniz, sevebileceksiniz, davetine gidebileceksiniz. Bu Onlar size benim ayetlerimi okuyacaklar. Kur'an okuyacaklar, hadis okuyacaklar. Elçiler, peygamberler ve onların varisleri olan ulema evliya. Peki ne olacak ondan sonra? Fe men ittaqa wa ve Kim şirkten sakınır? Kim Allah'a ortak koşmaktan sakınır, kim imansızlıktan sakınır, kim salih amel işler, kim işlerini düzeltir, efendim, yırtıklarını yamar, yaptığı günahlardan rücu eder, tövbe eder, Allah'a döner. Artık onlara hiçbir korku yoktur ve ancak onlar mahzun olmayacaklardır buyurduğu üzere Allah'ımızdan öyle bir korku isteyelim ki ölüne kadar devam etsin, ölümle birlikte o korku kaksın. Artık ondan sonra bir korku çekmeyelim. Bir üzüntü çekmeyelim. İşte onun için estağidüm illa. İnnellezine kâliû rabbunallâhu fimmestekâmû Rabbimiz ancak Allah'tır diyenler, sonra da bu yolda gidenler, düzgün gidenler, yamulmayanlar, sapıtmayanlar, şaşırmayanlar, tevhid inancından taviz vermeyenler, bu istikamet üzere yaşayabilenler, bilenler. İnزل <gülüyor> Onlar ölürken melekler iner yanlarına. Ne diyerek? "El <gülüyor> Korkmayın, üzülmeyin. Geride bıraktıklarınızak efendim haset çekmeyin, üzülmeyin. Karşılaşacağınız ahiret aleminde başınıza geleceklerden endişelenmeyin. "Vebşirû bil cenneti ellezî kuntum Bu zamana kadar bir size görünmüyorduk ama şimdi sizin deniz açıldı, gözünüzden perde kaldırıldı, siz ahireti görmeye başladınız. Onun için size müjdeler olsun, vaad olunduğunuz cennetler, size söz verilen cennetler sizin olacak. Rabbim vaadinden dönmeyecek, sözünü bozmayacak, siz istikamet gösterdiniz, yoldan ayrılmadınız diye. Korku ve üzüntü mündefe olacak, o anda ortadan kalkacak ama o bu müjdeleri alana kadar korkuyu elden bırakmayalım. Hatta namaz kılarken, namaz kıldığımızdan, oruç tuttuğumuzdan, zikrettiğimizden, sohbet ettiğimizden, yaptığımız hayırlardan bile endişelenelim. Aman ya Rabbi, yar ette olursa, rezil olursak ahirette. Böylece Rabbimize kulluk yolunu öğrenelim de, gönül sohbetlerinden ayrılmayalım. Ve sallallahu ala seyyidina mevlana Muhammedu aleyhi alihi ve sahbihi teslimen kethira.